Bu derste Heidegger felsefesinin güzergahı, varlık ve zaman, varlık tarihi ve teknoloji sorunu, Eragnes, Heidegger ve etik başlıkları ele alınacaktır. Heidegger'e göre felsefe bilim değildir. 1930'larda felsefeyi destriksiyona tabi tutularak aşılması gereken metafizik bir gelenek olarak tanımlayan Heidegger, düşüncenin dönüştürücü ve kurtarıcı gücüne inanır. Bu anlamda düşünce bilimsel faaliyetlerin aradığı kesinliğe benzer bir kesinlik aramaz. Onda bir zaaf olarak görülemeyecek bir muğlaklık bulunur. Düşünce varlığın anlamı sorusuyla uğraşır. Var olanların belirişinin, öznenin bilimcinde değil, varoluşta, tarihte olayların kendisinde bulunan eprior kuşullarını inceler. Haydiger'e göre varlığı anlama duygulanımlarla iç içe geçer. Martin Heidegger Almanya'nın Baden kendi sınırları içinde Meşkir adlı bir köyde doğdu. Babası Sen Martin Katolik Kilisesi'nde Hademe'ydi. Freiburg Üniversitesi'nde teoloji eğitimi görmeye başladı fakat yavaş yavaş Katolik inancından koptu. 1916 yılında Edmund Husserl Freiburg Üniversitesi'ne geldiğinde Heidegger onun asistanı olur. Heidegger 1923 yılında Merkburg Üniversitesi tarafından kadrosuz profesör olarak ders vermeye davet edilir. 1929'da Hasel'in emekliye ayrılmasıyla onun kürsüsüne profesör olarak katılır. Nazizmin iktidara geldiği 1933 yılında Heidegger de Nasyonel Sosyalist Parti'ye üye olur. Kısa bir süre sonra Freiburg Üniversitesi rektörü seçir ve üniversitenin nazileştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynar. O nazizmi felsefe hedefleri için kullanabileceğini düşünürken nazizm onun siyasi amaçları için kullanmıştır. Buna rağmen Heidegger partiden istifa etmemiş, partinin edilgen bir üyesi olarak kalmıştır. 1945 yılında Freiburg Fransız askeri yönetimine geçtiğinde Heidegger Freiburg Üniversitesi Senatusu Arındırma Kurulu tarafından geçmişte nazi olduğu için yargılanır. Karl Jasper'dan Heidegger'in nazizme katkısı hakkında bir rapor yazması istenir. Bu rapor sonucunda Heidegger'in öğretim yapma yetkileri elinden alınır. Almanya'da düşüncesine gösterilen ilgi tümüyle kaybolur. Heidegger'in 2. Dünya Savaşı sonrasında bir filozof olarak yeniden önem kazanmasında eski öğrencisi Hannah Arendt ve daroşçuluk akımının yaratıcısı Jean Paul Sartre'ın önemli katkısı olmuştur. Heidegger'in Fransa'daki ünü 1949'un Mayıs ayında Freiburg Üniversitesi Senatosu'nu Heidegger'in arınma davası yeniden görüşmeye itmiştir. İşbirlikçi olduğu konusunda verilen karar değişmedi halde bu kez üniversitede ders vermesine izin veriştir. Heidegger'in Düşüncesinin Güzergahı Heidegger'in düşüncesinin iki kökeni vardır. Aristoteles'in felsefesi ve Husserl'in fenomenolojisi. Fenomolojiye yaklaşımını Platon'un sofistiyoloğunda ve Aristoteles'in metafizikinde bulduğu varlık düşüncesi yönetir. Heidegger, fenomolojiyi yeniden düşündüğü yıllarda varlığın kendisini bize zaten verdiğini, fenomolojinin esas sorunun varlığı görmenin doğru yolunu, yöntemini bulmak olduğunu reddeder. Heidegger'e göre bize belirenler var olanlardır. Var olanın varlığı hatta varlığın kendisi ise belirmez. Varlığın nasıl belirdiğini araştırmak için varlığın varlığını kurucu ögelerine çözünlememiz gerekir. Böyle bir çözünleme yaparak örneğin bir sandalyenin ne olduğunu, onu sandalye yapan şeyin ne olduğunu anlayabiliriz. Ama sandalyenin bize sandalye olarak belirmesini koşulun tüm felsefi derinliğiyle kavramış olmayız. Bunun için varlığın kendisini nasıl anladığımızı da açıklayabilmek gerekir. İşte felsefenin asıl sorunu da bütün Büyük filozoflarda her daim budur. Heidegger, Marburg yıllarında verdiği derslerde fenomenolojiyi Aristoteles'in felsefesinin ışığında yeniden düşünür. Heidegger, eski Yunan düşünürlerinin hakikati bile gizlilikten açığa çıkma olarak düşündüklerini vurgulayarak varlığın hakikat anlamını öne çıkarır. Eski Yunan'ın varlığı nasıl anladığı üzerine düşünürken Heidegger, fenomenolojisinin asıl sorununu Yeniden yerleştirilir. Asıl sorun bizim varlığı şu veya bu yüzden görememizden ibaret değildir. Varlığın utuluşudur. Bununla birlikte Heidegger'in düşüncesinin Hasrall'ın düşüncesinden devraldığı bir miras yok mudur? Hasrall'a göre fenomen bize yalnızca görünüşleri değil, özü de epirörü kategorik görü yoluyla verebilir. Hasrall'ın mantıksal araştırmalarından etkilendiğini söyleyen Heidegger, Deneyimin berisinde aşkın ve priori olana doğru gitmeyi felsefi bir yöntem olarak benimsemiştir. Bu açıdan Kant'ın ve Hasrıl'ın bir takipçisi olduğu söylenebilir. Heidegger'e göre eski Yunan felsefesi varlığı açıklıkta mevcudiyet olarak ele almış ve bu mevcudiyeti şimdiden yola çıkarak betimlemiştir. Bu varlığın zamansal bir karakteri olduğunu göstermektedir. Bundan yola çıkarak Heidegger varlığın zamanının ufkunda bir anlam taşıdığı sonucuna varır. İşte belki de Heidegger'in düşüncesinin en yeni, en çığır açıcı taraflarından birisi budur. O fenomenolojinin epriori ve aşkın özlemini dönüştürmüş yepyeni bir anlayış getirerek özleri zamansallık olarak yorumlamıştır. Buradaki iddia bir şeyin varlığını, onun zamansal karakterini, yapısını çözülemek suretiyle Anlayabileceğimizdir Zamansallık Çözünlemesi var olanların varlığını Varlık ve zamanda Öncelikle D'sinin varlığını Yorumlamaya yaramaz Yalnızca bizi varlığın Kendisinin bir zamansallığı olup olmadığı Sorusuna götürür Varlık ve zaman Varlık ve zaman varlığın anlamı sorusunu Yeniden sormanın gerekli olduğunu Savunarak başlar Kitabın giriş bölümünde Heidegger bir zamanlar eski Yunan felsefesi tarafından sorulan bu sorunun üstünün Asistores'i yorumlayan ve Hegel'e kadar gelen geleneksel ontoloji tarafından örtüldüğünü söyler. Varlık ve zaman varlığın anlamını sorgulamayı bir yana bırakan geleneksel ontolojinin destrüksiyonunu yapmak gerektiğinde ısrar eder. Destrüksiyon ilksel veya kökensel varlık deneyimlerini çarpıtan tarihsel yorumların devre dışı bırakılarak, veya ayıklanarak bizi Öncel varlık anlayışının Radikal farklılığı Başkılığıyla karşılaştırmaya başlar Varlıkla zamanda Deysin varlığı anlayan Varlığın anlamı sorusunu soran bir var olan olarak Diğer var olanlardan Ayırılır Anlama dünyasındaki varoluşumuzda Orada olmada Meydana gelir Deysin, Heidegger'in bizim kendisi olduğumuz Varolana verdiği attır Deysin analitiği dediğimiz girişimin başka adı da egzistansiyel analittir. Varlık ve Zaman'ın birinci kitabın ilk yarısında Heidegger, Dasein'in varlığın nasıl kurulduğunu araştırır. Onun varlığının temel hali olarak nitelediği dünyada olmanın e priori yapılarına egzistansiyel adını verecektir. Mesken tuttuğumuz dünyayı düşünemediğimizi öğrenmek. Heidegger, Deysi'nin varlığının birliğini veren şeyin ilgi olduğunu söyler. Heidegger, felsefesinin en takdire şayan yanlarından birisi mesken tuttuğumuz dünyayı düşünemediğimizi bize öğretmesidir. Dünyayı bir sürü nesneyi taşıyan bir büyük nesne olarak tahayyül ederiz. Oysa bu bilimin dünyayı temsil etme biçimidir. Fenomenolojik olarak bakıldığında dünya Deysi'nin ikametgahıdır. Dünyada karşılaştığımız var olanların hepsine şey olarak bakmamız ...da bir varlık yorumunun... ...düşünme biçimimiz üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Oysa ki... ...bizi çevirleyen dünya... ...kullandığımız alet edevatın... ...anlamlı bir ilişkisellik bütünü oluşturduğu... ...bir işliği andırır. Bu dünya... ...Days'in orada ne yaptığına göre örgütlenmiştir. Her... ...Days'in kendisini dünyaya... ...atılmış bulur. Yani... Kendimizi bazı imkanların içinde buluruz ama içine atıldığımız imkanları anlamak geleceğe ilişkin yeni imkanlar tasarlamanın da koşuldur. Gelecek tasarları yapmak, gelecek imkanlar tasarlamak, bunları gerçekleştirmenin yollarını aramak D'sinin varlığının başka bir eksistansiyel imkanıdır. İşte imkanlarla ilişkinin bu çift ve heceli tarafını anlamak için Heidegger D'sinin varlığını atılmış tasar olarak betimlemiştir kullanım ve anlama. Heidegger Varlık ve Zamanda insan terimini kullanmaktan kaçınır. Bunun sebebi yaptığı Dasein analitiğinin bir felsefi antropoloji olmadığı düşününü düşünmesi ve humanist metafiziğin kavramlarını kullanmak istememesidir. Dasein'i diğer varlığanlardan ayıran şey varlık sorunsunu sorabilmesidir. Zaten bu soruyu sorabiliyor olması onun varlığı anladığını gösterir. Ancak Burada anlamak, Daisy'nin varoluşunda varlıkla kurulan bir ilişkiden başka bir şey değildir. Heidegger'e göre bir şeyi anladığımızın göstergesi onu açıklayabiliyor olmamız değildir. Anlama, açıklamanın bir ön koşuldur. Ancak Daisy'nin henüz açıklayamadığını da anlıyor olabilir. Anlama, Daisy'nin kendi imkanlarını anlaşılması hedeflenen her neyse ona fırlatmasıyla meydana gelir. Heidegger'e göre duygulanım ile anlama iç içe geçer. Bunlar aslında aynı şeylerdir. Sevinç, hüzün, sıkıntı, endişe gibi duygulanımların içinde bize dünyanın kendisi ve bu dünyada nasıl olduğumuz dünyadaki halimiz bize verilir. Duygulanımın insanların ilişkilerine, eşyaların oluşturduğu anlam bütünlüğüne, mekana nasıl sindiğini edebiyat anlatır. Her duygulanımın bir anlaması, her anlamanın da bir duygulanımı vardır. Duygulanımın ilginç yanı kendimizi onun içinde buluvermenizdir. Başlangıcını veya sonunu biz tayin edemeyiz. Nereden çıkmıştır bu duygu? Ne zaman bitecektir bilemeyiz. Ancak bir kez bir duygulanım yaşıyorsak yani bir haldeysek bize kendisini ve duygulanımın tonunu da açar. Kendini belli bir tarzda anlaşılmaya sunar. Endişe Varlık ve zamanda Heidegger'in özel bir önem verdiği Hatta temel bir duygulanım olarak gördüğü hal endişedir. Heidegger endişeyi bir şeyden korkma duygusundan ayır eder. Varlık ve zamanda Deysin'in şüphesiz yere endişe yaşamasını onun sonlu bir varlık olmasına bağlar. Endişe Deysin'i kendi ölümlülüğüyle yüzleştirir. Deysin gündelikliğinde çoğunlukla ölümü unutarak yaşar. Heidegger insanın gündelik hayatında anonim varoluşa kapıldığını, Kendisi olmadığını saptar. Ölüm imkanıyla ilişki kurmak son derece özgürleştirici de olabilir. Çünkü bu ilişkiyi kurar kurmaz aslında neyin benim için önemli, neyin ise önemsiz olduğunu anlarım. Neden vazgeçmem veya neyin peşinden gitmem gerektiğini fark ederim. Endişede kişi bir karar anına doğru ilerler. Son kertede kendisi olmak ile kendisini kaybederek yaşamaya devam etmek arasındaki bir seçimdir bu. Deysinin anlaması demek, öncelikle onun dünyadaki imkanlarını anlaması demektir. Varlık tarihi ve teknoloji sorunu Hermenotik düşünme, tarihsel hareket Bugün bir felsefe mehununu anladığımızda onun belli bir tarihsel yorumuyla ilişki kurmuş oluruz. Ancak acaba söz konusu yorum, meyhumun ilksel, kökensel anlamını bize gösterir mi? Elbette hayır. Varlık tarihinde meydana gelen önemli olaylar, tekne kavramının Aristoteles tarafından yorumlanışı, Yahudi-Hristiyan geleninde yaratıcı bir tanrı meyhumunun çıkması, yaratımın üretim, imal olarak düşünmesi ve benzeri diğer temel meyhumların da anlaşılma tarzını dönüştürür. Destruksiyon Haydegeri felsefe tarihinde hermenotik bir düşünme sokar. Örneğin, neden Hasrall veya Kant'ın belli bir kavramsal kararı verdiklerini, belli bir stratejik adımı attıklarını onların Descartes'le kurdukları bir ilişkiye geri dönerek açar. Descartes'i ise Orta Çağ'da yapılan yorumların ışığında okur. Böylece Heidegger felsefi külliyatı düzenleyen ve yapılandıran yargıları sürekli bir biçimde sarsar ve bunu yaparken bize metafiziğin bir devamlılığı, bir birliği olduğunu, ancak bu birliği tarihsel bir hareket olarak düşünmek gerektiğini hissettirir. Varlığın çeşitli çağlarında varlık çeşitli adlar altında söylenir. Varlığa bir at veren, onu bir terim bularak düşünen, ilkin filozoflar veya düşünler olduğu halde, Tüm bir çağ eninde sonunda varlığın bir anlaşılma tarzının hakimiyeti altına girer. Bu atların değişme sürecini Heidegger varlığın tarihi veya yazgısı olarak düşünür. Yazgı bir adresten bir başkasına yollanan ve alıcısına ulaşana dek birçok kez açılıp okunmuş bir mektuba benzer. İçinde yaşadığımız çağ teknolojik çağdır. Bu çağda varlığı gerektiğinde kullanılmak üzere saklı durabilen, depolanabilen enerji olarak anlıyoruz. Var olanları da bu anlama içinde açığa çıkarıyor, tecrübe ediyoruz. Bu çağın asıl sorunu araşsal aklın hakimiyetini kurması, her şeyin araşsallaştırılması mıdır? Her şeyin faydaya tabi olarak değerlendirilmesi midir? İlginç olan bir nokta, Heidegger'in hiçbir şeyin tamamen araşsallaştırılamayacağını düşünmesidir. İnsanlar en kötü şartlarda yaşadıkları hallerde, mesela kamplarda, ...bile arasyallaştırılamayacak bir an vuku bulur. Bir resim, bir oyun, bir şarkı çıkıverir ortaya. Aslında en korkuncu insanın kendi kendisini araçsallaştırmasıdır. Kendisine farkında bile olmadan bir enerji kaynağı olarak bakmasıdır. Reines Dil. Varlık ve zamanda zaman varlığı anlamanın ufku olarak değerlendirilmişti. Varlık tarihinin açımlanması... Heidegger'i Ereignis kavrayışına ulaştırır. Ereignis düşüncesi zamanı varlığın ufku olarak değil, kökün olarak görür. Ereignis Heidegger'e göre varlıkla düşüncenin birbirini sahiplenmesi olayıdır. Bu öyle bir olaydır ki içinde bizi varlık tarihinin dışına çıkaracak yeni var varolanların denilenmesini önceleyen ön kavrayışı taşır. Başka deyişle artık tüm var olanlarla ilişkilerimizi dolayınlayacak olan bir tarzı icat eder. İlk kez ortaya çıkarır. Arayniz öznenin kendi iradesiyle meydana getirdiği bir olay değildir. Olay olur, başa gelir fakat Heidegger onda bir geri çekilme, geriye doğru bir adım olduğunu da belirtir. Ancak bu geriye bakış bizi varlık tarihine bir temel araştırmasına sevk etmez. Erenes'in gerisinde bir temel olmadığını, onun zemininin bir uçurum olduğunu göstermeyi hedefler. Heidegger'in 1950'lerde verdiği konferanslara baktığımızda Heidegger'in dili Erenes'in iksel mekanı olarak düşünmeye giriştiğini fark ederiz. Dil hayatta kalmaya yarayan önemli bir araçtan ibaret değildir. Onda insanın varolanların tümüyle nasıl ilişki kuracağını örgütleyen bir öz, bir anlayış hüküm sürer. Dahası bu öz düşünceyle sürekli bir karşılıklı birbirini sahiplenme ilişkisi içinde bulunduğundan dinamik ve hareketlidir. Bu sayede yeni çağlar açar. Başlattığı çağlar da değişir ve dönüşür. Bu değişim, dönüşüm momentlerine bağlı bir biçimde insanların var olanlarla ilişkilerini de değiştirir. O halde esasında dilin özü özün dilidir. Şiir ve sanat Bunları düşündüğü esnada Heidegger'in şiirle yakından ilgilendiğini belirtmek faydalı olacaktır. Heidegger şiirsel söyleyişin nasıl bir mekan açtığını, yeryüzü, gökyüzü, tanrısal ile fani insanlık dediği dörtlü arasında nasıl yeni bir hali, şu durumu meydana getirdiğini inceler. Öyle ki şiirsel söyleyiş yeryüzünde gök kubbenin altında bilinmeyenle ilişki olarak, ölümlü bir varlık olarak mevcut olmanın yeni bir biçimini icat eder. Şiiri genel anlamda sanat olarak anlamamız gerekecektir. Şiir, Hegel için olduğu gibi Heidegger için de en yüksek sanattır. Çünkü sanatın özünü en iyi ifşa eden sanattır. Başka deyişle diğer sanatlar da aynı e, yeni birliği ararlar. Bize yeni bir ikamet etme tarzını düşündürmeye çalışırlar. O halde çağımızın ötesine bir sıçrama yapma imkanının bize sanat verir. Arayniz, iksel, orijinal sözlü söyleyiş olayıdır. Bu sayede bir yer açar. Heidegger'e göre biz insanlar bu dünyada varlık ile düşünce arasındaki bir söyleyişi sayesinde mesken tutarız. Sanatçılar ve düşünürler ise bu söyleyişe girebilenlerdir. Heidegger ve etik. Çerçevelemeksizin olmak. Heidegger için etik meseleler varlık düşüncesinden ayrılmaz. Bugün düşünce için önemli olan şey teknoloji çağından başka bir çağa sıçrayıp sıçrayamayacağımızı bilmektir. Heidegger'in çerçevelemeksizin olmaya bırakmak, var olanların ne ise o olmalarına izin vermek çağrısının etin zemini veya koşulu olduğunu düşünen yorumcular da vardır.